Evet az önce namazda bazı ayetler okuduk. Bu ayetler gerçekten önemli ayetler. İki ayrı ayette inşallah bugün işaret edeceğim. Bunlardan bir tanesi Teala anne babadan bahsediyor. Diyor ki İsra suresi 23. ayet ve kadarakuke en la ta'budu illa iyyah ve bil validaini ihsana. Allah-u Teala ancak kendisine ibadet etmenizi emretmiş. Sadece, sadece ubudiyetinizi, ibadetinizi, itaatinizi Allah-u Teala yapmanızı ve anne babanıza iyi davranmanızı emretmiştir. Bu Allah-u Teala'nın emridir. Nasıl ki ona sadece kulluk farz ise anne babaya iyilikte bulunmak da farzdır. اِمَّ al عِنْدَكَ الْكِبَرَ au اَوْكِلَهُمَا Eğer o ikisinden bir tanesi ya da ikisi de yani, anne baba ya da onlardan bir tanesi baban ya da anne. Yaşlanacak olursa senin yanında olduğu zaman onlar samping anda, jangan katakan Sakın ona ki onlara of bile deme. Onlara of bile deme anne babana. katakan kepada mereka, ayah bapanya, jangan katakan kepada mereka, jangan katakan Onları mereka, وَقُلْ لَهُمَّ قَوْلًا كَرِيمًا Onlara güzel söz söyle. Sana düşen, onlara iyi davranman, onlara of bile dememen güzel sözlerde bulunmandır. Bu Allah-u emridir. Neden? Çünkü anne baba çocuğu büyütürken değişik meşakkatlere, zorluklara katlanırlar. Özellikle en çok da anne katlanır. Annenin eheyi çok büyüktür bu konuda. O yüzden kesinlikle onlara diyor güzel davran ve kötü söz sayılacak. Aslında sözlerin en en yumuşağı nedir? Of demektir. Of demeyi bile allah Teala haram kılmıştır. Yani of demek alimler diyorlar, of demek haram oluyorsa bunun üstünde onlara küfretmek, onlara sövmek, daha ağır sözler söylemek ya da onlara vurmak, onlara eziyet etmek nedir? Hayri hayri daha büyük günahtır ve bu büyük günahlardan sayılmıştır. El-seb'al-mubiqat denen yedi büyük günah vardır ki insanı helak eden yedi büyük günah vardır ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi büyük günahı anlatırken bunlardan mesela bir tanesi Allah'a ortak koşmaktır, bir tanesi savaştan kaçmaktır, bir tanesi komşunun hanımıyla zina etmektir, bunlardan bir tanesi de anne babaya kötü davranmaktır anne kötüye anne babaya kötü davranmak büyük günahlardan, insanı helak edici büyük günahlardan addedilmiştir. Bir hadisinde Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Hazreti Ömer rivayet ediyor. Minbere çıkarken her bir basamağını atarken amin diyor. Her seferinde basamağını atarken, ayağını atarken bir basamağa amin diyor. Üç kere amin, amin, amin diyor. Daha sonra cemaate soruyor. Neden amin dedim, bilir misiniz? Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar, sahabe-i kiram. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, her seferinde adımı atarken Cebrail aleyhisselam bana geldi ve dedi ki, Ramazan-ı Şerife ulaşıp da günahları bağışlanmayan insana yazıklar olsun. Bir üvette bunun yerine sürünsün. Ona yazıklar olsun dedi. Bir vette cehennem olsun ona dedi. Ben de amin dedim. Ramazan-ı Şerif'e ulaşıp da günahları affedilmiyorsa yani manası Ramazan-ı Şerif'i güzel değerlendirmeyen, ibadet ile, taat ile, nefsini arındırmayla, güzel amellerle geçirmeyen ve günahlarını bağışlattıramayan Müslümana yazıklar olsun. Dedi diyor ben de amin dedim. Yine geldi dedi ki, Senin ismin yanında anılıp da sana salavat getirmeyene de yazıklar olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı anılıp da ona salavat getirilmiyorsa o Müslümanlara yazıklar olsun diyor Cübrey Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz de amin diyor. Üçüncü olarak da diyor, annesinden ya da babasından ya da ikisinden bir tanesi ona ulaşıp da onlar sebebiyle cennete giremeyen Müslümana da yazıklar olsun dedi. Annesine yetişiyor, ya da babasına ya da ikisine. Onlar sebebiyle cennete giremiyor. Yani salih ameller bulunup, onlara iyilikte bulunup, ikramda bulunup, günahların bağışlanmasına sebebiyet veremiyorsa cennete giremiyorsa, yani cennete girme sebebidir bunlar, ona da yazıklar olsun dedi, diyor ben de amin dedim. Bu kadar önemli. Kişinin demek ki cennete girmesine sebep dinler. وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ الْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ سَغِيرًا Onlara rahmet kanatlarını ger. Nasıl ki annen baban sana rahmet ettilerse sen küçükken, seni emzirmiştir annen, gece uykularını bölüp senin hizmetinle, seni susturmak için, seni büyütmek için her türlü cefai çekmiştir. Baban da zalik, nasıl onlar böyle merhamet edip büyüttülerse seni, Sen de aynı şekilde onlar yaşlanınca, onlar da çocuk gibi olurlar, sen de onlara merhamet et. Merhamet et ki Allah da sana merhamet etsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Men la yerham, la yurham'' buyurmuştur. ''Kim rahmet etmezse ona da rahmet olunmaz. Rahmet etmeyene Allah da rahmet etmez.'' ''Vel rahimûne Rahman". Ama rahmet eden kişilere de rahman rahmet eder, onları bağışlar. Burada tabi Allah-u Teala mümin olsun kafir olsun bir, bir ayrıma girmiyor. Anne baba kafir de olsa Müslüman da olsa mümine düşen onlara güzel davranması, onlara iyilikte bulunması ve mümin olurlarsa onlara da dua etmesi Ya Rabbi onlar beni nasıl küçükken büyüttülerse sen de onları bağışla onlara merhamet et diye onlara ne yapacak? Dua edecek. Ama onlardan bir tanesi eğer diyor seni şirkete düşürmek için, Allah'tan uzaklaştırmak için böyle bir konuya girerlerse sakın onlara itaat etme. Mü'mine düşen kesinlikle bu noktada onlara itaat etmemesi ama onun haricinde diğer konularda onlara itaat edip iyilikte bulunması gerekiyor. Ancak muharip olurlarsa Müslümanlara cepha açmışlar, savaşçı bir konuma gelmişler, evlatlarına böyle savaş açmışlar, polislere şikayet ediyorlar, eziyet ediyorlar, o tipler olursa Müslüman alakasını koparır. Ama o tipten olmayıp sadece inancından vazgeçirmeye çalışırlarsa, kafir dahi olsalar Müslüman onlara iyilikle, onlara silah-i rahim ile, onlara iyilik yapmayla sorumludur. Ama onları dost edinemez. Kafir oldukları zaman onları sevemez. Ama onlara iyilik yapmakla sorumludur. Bu noktada Iki tane önemli rivayet vardır. Bir tanesi hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in meşhur bir hadisi vardır. Hani o hadiste üç kişi seferde giderken çölde yağmur yağıyor. O yağmurun şiddetiyle işte sığınacak bir yer ararken mağara görüyorlar ve mağaraya hemen koşup içine giriyorlar. Allah'ın takdiri bir kaya yuvarlanıyor gelip mağaranın kapısını kapatıyor. Tabi büyük bir Kaya olduğu için oradan kurtulamıyorlar. Ve artık ölümü bekliyorlar. Diyorlar ki burada ancak Allah-u Teala bizi kurtarır. Başka hiç kimse kurtaramaz. Biz kendimiz çıkamıyoruz. Dışarıdan kimse de bizi bilmiyor burada olduğumuzu. Gelip yardım da edemezler. Öleceğiz. Ancak Allah-u Teala bizi bu musibetimizden kurtarır. Ama gelin salih amellerimizi Allah-u Teala'ya arz edelim. Onları Allah'a vesile kılalım. Şefaatçi kılalım ki Allah-u Teala... Bizleri bu musibetten kurtarsın diye her birisi salih amelini ne yapıyor? Salih amelini dile getirip, onu Allah'a vesile kılıp, Allah'a dua ediyor. Tabii bu caizdir. Kişi salih amelini Allah'a vesile edinebilir. Ya Rabbi falan günde yapmış olduğum şu şu şu amelimden dolayı beni işte bu musibetimden kurtar. Ya da bana şunu ver diye mümin salih amellerini Allah'a edebilir, vesile kılabilir. Üç adam bunlar, onlardan bir tanesi diyor ya Rabbi, önce ellerini açıyor diyor ki Ya Rabbi benim işte amcamın kızı vardı diyor, çok severdim onu, onunla evlenmek isterdim. Ama fakat o benimle evlenmedi, hiç bana yüz vermedi. Dünyada en çok sevdiğim bir kızdı ve bir türlü benimle evlenmedi. Derken zaman geçti çok yoksulluk, işte fakirlik çekmeye başlayınca Bir gün bana geldi ve dedi ki Allah için bana yardımda. Bunun çok kötü bir durumdayım. Ben de bunu fırsat bularak dedim ki sana para vereceğim fakat bunun karşılığında kendini bana teslim edeceksin. Yani zina teklif ediyor. Kadın önce reddediyor. Fakat bu konuda şey yapınca ısrarlı davranınca bakıyor ki kesinlikle yardımcı olmuyor. Kadın da zavallı açlığından mecbur kalıyor. Tamam diyor, kabulleniyor. Kabullenince diyor neyse diyor tam zina yapacakken diyor her şey bitmişti diyor tam zina edecekken kadın dedi ki Allah'tan kork ve bakireliğimi böyle haram yolla bozma deyince diyor ben etkilendim bu sözden ve Allah korkusuyla diyor onu bıraktım zina etmedim halbuki dünyanın en sevimli kadınıydı bana diyor ve ona vaat ettiğim yüz dinarı da ona verdim diyor. Ya Rabbi bunu senin hatırın için yaptıysa bizi bu musibetimizden kurtar deyince mağaranın kapısı biraz açılıyor. Tabii oradan sığmıyorlar. İkincisi diyor Ya Rabbi benim de işçilerim vardı yanımda çalıştırıyordum. Derken ücretlerini dağıtırken bir tanesi razı olmadı. Yok dedi bana daha fazla vereceksin. Ben de vermeyince tartıştık adam da çekip gitti. Ücretini almadan çekip gitti. Çekip gittikten sonra ben de dedim ki yazık ya bu adamın ücreti. Şimdi zamanla erir, biter, en iyisi bunu çalıştırayım, belki bir zaman sonra gelir, ne kadar birikmişse öyle veririm. Derken çalıştırdım, ticaret ettim ve aradan bayağı bir uzun müddet geçtikten sonra bir gün çıktı geldiği o işçiye. Ve dedi ki, ben falan tarihte falan zamanda senin yanında çalışmıştım ve sende ücretim kalmıştı, onu talep ediyorum. Deyince ben de dedim ki şu vadideki bütün bu hayvanları görüyor musun? Develeri, inekleri, koyunları. Evet deyince dedim ki bütün bunlar hepsi senindir. Ya benimle dalga geçme, ben ücretimi istemeye geldim. Deyince dedim ki vallahi bunlar senindir, ben ücretini şey yaptım, çalıştırdım, bütün bu sermaye senin için birikti, hepsi senindir. Derken diyor hepsini alıp götürdü, bana bir zırnık bile vermedi, hiçbir şey bırakmadı. Hepsini alıp götürdü diyor. Ya Rabbi diyor, bu bu ameli senin rızan için yaptıysan, ona acıyıp da bu parasını böyle senin için çoğaltıysan, bizi bu musibetimizden kurtar deyince, allah Teala biraz daha o kayayı açıyor, fakat yine de sığmıyorlar. Üçüncüsü de ellerini açıyor Ya Rabbi diyor, benim annem babam vardı diyor, onlara çok iyilikte bulunurdum diyor. Her gün diyor, çobanlık yapardım, işte akşama döndüğüm zaman, Sütü sağardım ve ilk olarak önce anne babama içerirdim, ondan sonra çocuklarıma verirdim. Tabii beslenme kaynağı süt, yani her zaman yiyecek bulamıyor bunlar. Bir gün diyor işte çalılarla, ormanla, işte ağaçlarla falan oyalandım derken geri döndüm biraz geç olmuştu. Sütü sağdım, içeri girdim bir de baktım ki annem babam beni beklemişler. Ben gelmeyince uyuya kalmışlar. Aç olarak uyumuşlar. Ben de acıdım diyor, uyandırmadım, rahatsız etmeyeyim, başların ucunda bekledim diyor. Çocuklar da ayağımın dibinde diyor, bağırıyorlar, ağlıyorlar, baba bize süt ver, acıktık vesaire. Ben çocuklara vermedim diyor, önce annem babam içecek, ondan sonra çocuklara ikram edeceğim. Çünkü böyle hatırları büyük yanımda. Ve derken sabah namazına kadar uyanmadılar diyor, ben de başların ucunda bekliyorum, ne zaman uyansalar vereceğim, Sabah namazında uyandılar, sütlerini verdim, sütlerini içtiler. Ya Rabbi bu amelimi senin rızan için yaptıysam, bizi bu musibetimizden kurtar deyince kaya tamamıyla açılıyor ve oradan çıkıp kurtuluyorlar, Allah'a hamd ediyorlar. Burada dikkat edilirse Allah-u Teala onun duasını kabul etmesinin bir sebebi de nedir? Anne babasına yapmış olduğu bir iyiliktir. İkinci bir rivayet, meşhur bir zattır, herkes bilir. Veysel Oveys el-Qarni el aslında. Arapçası Oveys el-Qarni. Türkçede Veysel Karani derler. Bu şahıs peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşamış fakat Aişe hatun sallallahu aleyhi ve görememiş, nasip olmamıştır. Ve o kadar salih bir insanmış ki özellikle de annesine karşı yapmış olduğu iyilik ve rivayetlere göre peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeye giderken annesiyle gidiyor. Annesi yolda hastalanınca sırtında taşımaya başlıyor. O çölde, kilometrelerce, günlerce annesini sırtında taşıyor. En son annesi diyor, oğlum ben dayanamıyorum, sen beni bırak şurada. Sen git Peygamber Efendimiz'i gör, aleyhisselatü vesselam'ı ziyaret et. Ben seni burada bekliyorum, ondan sonra geri dön beni al. Ona kısıtlı bir müddet veriyor, gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu evine. Fakat aleyhisselatü vesselam evde olmayınca fazla bir vakti de yok onu göremeden geri dönüyor. Sırf annesinin hatırı için. Ve o büyük şerefe nail olamıyor, sahabe olamıyor Peygamber Efendimiz'i göremediğinden. Aleyhisselam. Sebep ne? Annesi sebebiyle ve geri dönüyor, annesini de alıp gidiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zat için Hazreti Ömer'e diyor ki, Yemen'de işte Murat kabilesinden Karın bölgesinde, Murat kabilesinden Üveys adında bir zat vardır. Eğer onu görecek olursan, ona yetişirsen, görürsen ondan dua iste diyor. O kadar demek ki salih bir zattır ki, Hazreti Ömer'e diyor ondan dua iste diyor. O ki diyor annesi vardı ve annesine çok iyi davranırdı. Aynı zamanda bir hastalık geçirmişti ve karnında beyaz bir leke vardı bir iz olarak kalmıştı. Allah Teala şifa verdikten sonra bir iz kalmıştı karnında beyaz bir leke. Hazreti Ömer her seferinde hac mevsiminde Yemen'den gelen hacılara özellikle gidip seslenirmiş. Yemen'den gelen hacılar nerede? Ellerini kaldırlarmış. Yemen'den biz geldik. Sizin aranızda Karın bölgesinden gelen var mı? İşte el kaldırıyorlar. Karın bölgesinden biz geldik. Murat kabilesinden kimse var mı? Varsa ellerini kaldırıyorlar, biz Murat kabilesindeyiz. Peki aranızda Üveys diye bir adam var mı? Yok. Öbür sene böyle, öbür sene böyle derken, bir sene böyle her seferinde seslenirken en sonunda diyor, Üveys diye birisi var mıdır diyor. Aralarından birisi çıkıyor, evet diyor, ben Üveys'im diyor. Peki diyor, senin bir hastalığın vardı diyor, bir hastalık geçirmiştin allah Teala şifa vermişti ve beyaz bir leke kalmıştı karnımda. Doğru mudur diyor, evet doğrudur. Bir de diyor senin bir annen vardı ve sen annene çok iyi davranmışsın. Doğru mudur diyor, evet bir annem vardı diyor, yaşlıydı ben ona iyi davranıyordum. O zaman bana dua et diyor. Veysel Qarani hayır diyor, sen bana dua et, sen benden daha faziletli bir insansın diyor. Hayır diyor, vallahi sen bana dua edeceksin. Peygamber Efendimiz s. S. S. bana vasiyette bulundu diyor. Veysel Qarani ona dua ediyor. Dua ettikten sonra, nereye gideceksin diyor, Irak'a gideceğim diyor, cihada katılacağım diyor. O zaman diyor Irak valisine ben bir mektup yazayım da, hani giderken bu mektubu götür sana iyi davransın. Hayır diyor ya emir-i bırak, kalabalık arasında bu işte karartıda ben de kaybolayım, piyasadan kimse beni tanımasın. Meşhurlaşmayayım, Allah için yazma diyor, beni bırak yolumda gideyim normal Müslümanlardan olayım ısrar ediyor Hazreti Ömer, kabullenmiyor. Ve tamam diyor, bırakıyor, gidip cihada katılıyor. Ve Hazreti Ömer tabii tavsiye ediyormuş, Üveys denen zat var gidin, işte onu yakalayın, şey yapın, dua isteyin ondan. Çünkü Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi var Aleyhisselam. Ama Üveys'in karni gene de ne yapıyor? İnsanlardan kaçıyor. Sırf ne için? Meşhur olmamak için. O kadar da ihlası var. Meşhur olmamak için her seferinde gizleniyor, şey yapıyor. Onu tabi bu dereceye getiren sebeplerden bir tanesi de annesine yapmış olduğu iyiliktir. Salih ameldir, güzel davranmadır. Onu bu makama getiriyor. Ve alimlerin görüşüne göre alimler ihtilaf ediyorlar. Tabi'in arasında en faziletli insan kimdir sahabeden sonra? Hani biz diyoruz ki sahabeler arasında en faziletli şahsiyet Hz. Ebubekir'dir, sonra Hazreti Ömer'dir, sonra Hazreti Osman sonra Hazreti Ali'dir. Sayarken tabi'in arasında en faziletli şahsiyet kimdir? Burada ihtilaf var, bazı alimler Uveysel karnîdir diyorlar. Bazı alimler Hasan-ül Basri diyorlar, bazı alimler de Fudayl ibn-i diyorlar. Bu üç kişiyi, bu üç şahsı zatı ne yapıyorlar sayıyorlar, onlardan bir tanesi de Uveysel karnîdir Evet, ikinci bir ayet var yine namazda okuduğumuz, çok önemli Foda diyor ki ayette Evet, istaydu billah yawma nad'u kullu unasin biimamihim. O gün her bir şahsı imamıyla beraber çağrılır kıyamet gününde. Her bir insanı ki metabi olmuşsa, kimin izinden gitmişse kendisine kimi imam olarak seçmişse o imamıyla beraber kıyamet gününde çağırırız. Eğer Ebu Leheb'e tabi olmuşsa Ebu Leheb'le, Firavun'a tabi olmuşsa Firavun'la, Tağut'larla beraber olmuşsa Tağut'larla beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşsa salih zatlara, salih alimlere tabi olmuşsa onlarla beraber Allah'ın huzuruna gelir. Herkes kendi imamıyla beraber Allah'ın huzuruna gelirler. Ondan sonra ayetlerin devamında diyor وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنَّ الَّذِي li إِلَيْكَ لِتَفْتَرِ عَلَيْنَ غَيْرَهِ وَإِذَنْ لَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا Neredeyse diyor ayağını kaydırıp bizim hakkımızda iftira attıracaklardı. Ve böylece, böyle yapmış olsaydın seni dost edinirlerdi. Yani kendi dinlerine biraz çekmiş olsalardı Yani taviz vermiş olsaydın dininden, onlara meyletmiş olsaydın seni dost edinirlerdi. وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا Eğer sana sebat vermemiş olsaydık, ayağını sağlamlaştırmamış olsaydık, az da olsa onlara meyledecektin. Az da olsa onlara meyledecektin, اِذَنْ لَا ذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَ نَصِيرًا Eğer onlara meyletmiş olsaydın az da olsa sana dünyanın da, ahiretin de kat kat acısını çektirirdik diyor. Azabın şiddetini sana tattırırdık diyor. Eğer onlara meyletmiş olsaydın ey Habibim. Düşünün bunu allah Teala Peygamberine hem de insanlar arasında en çok sevdiği, Peygamberler arasında, peygamberlerin efendisi kıldığı en muazzam zata söylüyor. Eğer onlara az daha olsa, meyletmiş olsaydın biz sana dünyanın da ahiretin de azabını tattırırdık. Allahu Ekber. Bu çok çok önemli bir şey. Başka bir ayette, وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى اللَّذ۪ينَ ظَنَمُوا فَتَمَسَّكُمُنَّا Sakın ola ki zalimlere meyletmeyin, sizlere azap dokunur. Hanemler diyorlar ki zalimlere meyl etmek azabı gerektiriyorsa kafirlere bir de muhariplere tahutlaşmış, azgınlaşmış, Allah'ın dinine savaş açmış olan kişilere meyl etmek, onlara işte onlarla beraber oturup kalkıp taviz vermek, onları dost edinmek, Allah'ın dininden tavizler verip biadcılık yapmak o zaman neyi gerektiriyor? Hayli hayli o zaman azabı gerektiriyor. Başka bir ayetinde, eğer sen onlara meyletmiş olsaydın, senin şah damarını keserdik, diyor. Ve bize iftira atmış olsaydın, şah damarını keserdik, diyor. Düşün yani, mesele bu kadar ciddi, Allah'ın dini bu kadar ciddi ve kesinlikle her bir Müslümanın hayatında belirli çizgileri olması lazım, kırmızı çizgiler. Kesinlikle bu çizgiler açılmaz. Bu çizgileri açtı mı, bitti, helak oldu anlamına gelir dininde belli çizgileri vardır. Zaten onları aşmak demek, küfür demektir. Onları aşmak demek, Allah'ın azabını celbetmek demektir. O yüzden bu tevhid özellikle, yani iman, Müslümanın hayatına şirki katmaması, küfür katmaması, kafirlere meyletmemesi, taviz vermemesi, yacı olmaması vs. Bu çok çok önemli şeyler. Müslümanın hayatında kırmızı çizgiler, Aleyhisselatü Vesselam'a bile böyle bir tehdit yapılmışsa bizler aşacak olursak o zaman halimiz ne olur varın siz düşünün. Ve aslında bu ayetin sebebin nuzulunda da diyorlar ki müşrikler Peygamber Efendimiz'e geliyorlar Aleyhisselatü Vesselam'a. Diyorlar gel sen bir sene bizim putlarımıza tap biz de bir sene senin Rabbine tapalım. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle kabul etmiyor bunu. Derken taviz üstüne taviz veriyor müşrikler. Hani belki birazcık kendimize meylettiririz. Aslında hedef ne? Yani o şiddetli duruşundan, o sabit olan duruşundan onu kaydırmak, biraz tavizkar bir şahsiyet kılmak. En son diyorlar ki tamam, gel sadece sen putlarımıza şöyle bir okşa diyorlar, biz de seni Rabbi bir sene ibadet edeceğiz. Bir sene Allah-u ibadet edecekler, şirk koşmayacaklar, Bunun karşılığında sadece putlarımıza şöyle bir el sür. Deyince Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve bir anlık düşünüyor, diyor ki ya bir sene Allah'a tapacaklar, belki bu, bunun sebebiyle hani Müslüman olurlar, tevhid ehli olurlar, put putperestliği bırakırlar. Ya altı üstü ne olacak ki ben tapmayacağım, hani şöyle bir elimi sürsem ne olur gibi böyle bir düşünceye kapılınca ayet iniyor. Sen onlara birazcık meyledecek olsan, Dünyanın da ahiretin de azabını üstünde toplayacağız. Ey Resul! Sakın ola ki böyle bir hataya düşmeyesin diye ne geliyor? Uyarı geliyor. Mesele bu kadar ciddi bir mesele. Rabbim bizleri bu noktada hassas olan, tevhidi yaşarken hassas yaşayan muvahhid kullarından inesel. Velhamdülillahi Rabbil Alem.